Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, küresel iklim değişikliği, yaşam alanlarının bozulması, kirlilik, yasa dışı avcılık gibi nedenlerle dünya üzerindeki birçok hayvan türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. WWF Doğal Hayatı Koruma Vakfı, hayatı geçirdiği evlat edinme programı sayesinde bu türleri korumayı hedefliyor. Program hakkında bilgi veren WWF Türkiye Kurumsal İşbirlikleri ve Kaynak Geliştirme Grup Müdürü Simge Abay, WWF'in yaşayan gezegen raporuna göre son 50 yılda omurgalı türlerin popülasyonunun %68 oranında azaldığına dikkat çekti. Küresel iklim krizi, doğal yaşam alanlarının bozulması, kirlilik, yasa dışı avcılık gibi nedenlerle birçok hayvan türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına değinen Abay, doğa biyolojik çeşitlik açısından alarm veriyor dedi. Abay kampanyayla, canlıların yaşam alanlarını korumaya çalışmalarına destek olmak isteyen insanlar ve kurumların sembolik olarak bir türü evlat edinebildiklerini belirtti. Nesli tükenme riski altında bulunan hayvanları korumak üzere başlatılan evlat edinme programıyla ilgili detaylı bilgiye WWF'in web sitesinden ulaşılabiliyor. Uluslararası Enerji Ajansı küresel karbondioksit emisyonlarının 2020 yılında pandemi nedeniyle %5,8 seviyesinde düştüğünü Ancak yeniden tırmanışa geçtiğini açıkladı. Yapılan açıklamada Aralık 2020 tarihinde büyük ekonomilerin enerji talebindeki artışla birlikte emisyonlarını Aralık 2019'a kıyasla %2 yani 60 milyon ton arttırdığı belirtildi. Rapora göre en büyük sera gazı salımı yapan Çin, 2020 yılında emisyonlarını bir önceki yıla kıyasla %0,8 arttırarak 75 milyon ton salan tek ülkeydi. En büyük 3. Sera gazı salıcısı Hindistan ise koronavirüs tedbirlerinin azalmasıyla birlikte Ekim 2020'de 2019 seviyesinin de üzerine çıktı. Uluslararası Enerji Ajansı Genel Müdürü Doktor Fatih Birol, ''Geçen yılın sonuna doğru küresel karbon emisyonlarındaki toparlanma, dünya çapında temiz enerji geçişlerini hızlandırmak için yeterince adım atılmadığına dair kesin bir uyarı.'' dedi. Birol ek olarak bu yıl küresel bir ekonomik toparlanmaya ilişkin mevcut beklentiler doğrulanırsa ve dünyanın en büyük ekonomilerinde büyük politika değişikliklerinin olmaması durumunda küresel emisyonların 2021'de artması muhtemel değerlendirmesinde bulunduk ki artık bu felaketin ayaksızları. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 33 hükümetin davanın ivedi yargılama gerektirmediği gerekçesiyle yaptığı itirazı reddetti. 2020'de Salzburg Mahkemesi ortaya çıkan sorunların önemli aciliyeti temelindeki davaya öncelik statüsü verdi. Dava Portekiz'de yükselen aşırı sıcaklıklarının etkilerini yaşayan 6 Portekizli çocuk ve genç yetişkin tarafından başlatılmıştı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa'nın en büyük salım yapan ülkeleri aleyhine açılmıştı bu dava. Genç davacılar davalı ülkelerin Birleşmiş Milletler'in Paris Anlaşması'nın Amacına ulaşması için gerekli olan iddialı ve acil emisyon kesintileri benimsemesi gerektiğini savunuyor. Davanın 33 davalı hükümete Kasım 2020'de tebliğ edilmesinin ardından bu hükümetler genç başvuranların yakın bir ile karşı karşıya olmadığını ileri sürerek mahkemeye ivedi yargılama gerektirmediğini öne sürerek bir direkçe vermişlerdi. Mahkeme bu talebi reddetti. İklim politikalarının incelenmesini erteleme başvurusunda böylece reddetmiş oldu. Hükümetler yalnızca davanın kabul edilemez olduğunu ve bu nedenle iklim politikalarına yönelik itirazın duyulmaması gerektiğini iddia etmek için izin istemişlerdi. Mahkemenin kararının bir sonucu olarak bu ülkeler artık iklim politikalarının Paris Anlaşması kapsamındaki 1,5 derece küresel ısınma hedefiyle ile uyumluluğunu savunmaya çalışmak zorunda. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı Köyü mevkiinde çalışma yapan Kuzey Doğa Derneği ekibi Çıldır Gölü'nde sütlabi ördeğinin varlığını tespit etti. Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban düzenli olarak yaptıkları kuş gözleminin meyvesini aldıklarını söyledi. Çıldır Gölü'nün hem yaz hem de kışın büyük bir öneme sahip olduğunu anlatan Emrah Çoban. Doğu Anadolu bölgesinde en büyük göllerden olan Çıldır Gölü'nde yaptığımız gözlemlerde daha önce Kars'ta görülmemiş sütlabi ördeğini tespit ettik. Tabii kış için Beklediğimiz türler arasındaydı ama bugüne kadar hiç görememiştik dedi. Sütdabi ördeğinin Çıldır Gölü'nde görülmesiyle Kars'taki kuş türü sayısı 307'ye yükseldi. Kışın her tarafın dolması nedeniyle kuşların su olan yerlerde toplandıklarına işaret etti bilim koordinatörü Çoban. Avrupalı meşrubat üreticileri bu hafta 2030 için yeni vizyonlarını açıklayarak plastik şişelerde %100 geri dönüştürülmüş Veya yenilenebilir malzeme kullanma planlarını duyurdu. 2025 yılına kadar şişelerin üzerindeki ambalajların üzerinde %100'ünün PET şişelerin de %50'sinin geri dönüştürülmüş içerikten oluşacağı taahhüt edildi. 2030 yılına kadar da PET şişelerin %100 oranında ulaşılması hedefleniyor. Döngüsel ambalaj vizyonu olarak adlandırılan modeli Endüstri Grubu UNESTA başlattı. UNESTA yetkilileri bunun hem teknik hem de ekonomik olarak feasible olduğunu belirttiler. Euronews Türkçenin aktardığına göre bir meşrubat şirketinin yöneticisi Ian Ellington yaptığı açıklamada hedefimiz tüm ürünlerimizde tam bir dairesel ekonomi modeline geçmek dedi. Döngüsel ekonomiden bahsediyoruz burada. Ellington ambalajın asla israf edilmemesi gereken bir kaynak olduğuna inanıyoruz. Ve tam döngüselliğe ulaşmak için Avrupa Komisyonu'nun yeşil ekonomiye geçişi hızlandırma gündemini desteklemek için de çok sayıda adım atıyoruz dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz Esankal. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan beslenen Uygar Öze